Nasrettin Hoca Köprü Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Erjument Balakoğlu Karısı Yaşar Özdemir Mahmut Tarık Tibet Muhtar Ersin Samber Safdil Tuncay Halıcıoğlu Ses Kayıt Ali Fırat İsrettin Hoca buyur gel bakalım yemek hazır. Geldim hanım geldim. Oo oh, nefis. Yemek nefis kokuyor. Ne pişirdin? Kokusundan bir bakalım ne pişirdiğimi. Vallahi çıkaramadım hanım ne desem yalan olur. Doğru hoca ne desen yalan olur. Çünkü türlü pişirdim. İçinde her şey var. Her şey var mı? <gülüyor> i̇yi iyi. Hiç olmazsa hepsini bir arada yemiş oluruz uğraştırmaz. Oo <gülüyor> oh, bunun görünüşü de pek güzelmiş yahu. Oh oh. Rahmetli anadan öğrendin galiba. O da böyle güzel yemekler yapardı. Afiyet olsun hoca. Afiyet olsun. Böyle hoşuna giden şeyler oldu mu? Bol bol iltifat edersin. Elbette hanım. <gülüyor> İltifat böyle zamanlarda olur. Şalgam başlaması yaptığın zaman... ...veya yemeği yaktığın zaman... ...iltifat edeceğiz değilim ya. Ha? <gülüyor> oh, gerçekten güzel olmuş. Aman hoca parmaklarına dikkat et. Geçen sefer parmağını ısırmıştın. Biliyorum hanım biliyorum. Acısını hala unutmadım. Yavaş ye hoca yavaş ye. Dokmalar yanlış yere gidecek. Merak etme hanım onlar yolunu bilir. Acele etmezsem geç kalırım. Geç mi kalırsın? Hani bir yere gitmeyecektin ya. Bir yere gitmek sayılmaz hanım. Köy odasından bugün muhtar toplantı yapılacağını söyledi. Aman toplantıymış. Köy odasında kavga var desene. Kavga mavga adı toplantı işte. Geçen seferki kavganızda köylü bir ay birbirine küsmüştü. Bereket versin ki bir ay sonra bayram geldi de barıştılar. Doğru hanım unutmamışsın. Demek ki toplantıları bayrama yakın yapmak lazım. Öyle olmayacak şeyler konuşup da birbirinizle kavga etmeyin koskoca koca adamlarsınız. Size çocuk gibi kavga etmek yapışıyor mu? Canım biz de çocuk gibi kavga yapmıyoruz ki, büyük adam gibi yapıyoruz kavgayı. Lanca <gülüyor> ters ters konuşma Allah aşkına. Geçen seferki kavgada ortada bir şey var mıydı? Vardı mi? tabii hanım, senden bileceksin. Bilmez miyim canım? Öteki köyde köprü vardı, bizde neden yokmuş? E, şey, doğru doğru tabii. Sorun da bizim köyde neden köprü olmadı, anlaşılmadı mı? Ben anladım ama sizin anladığınızı pek sanmıyorum. Neyse neyse fazla uzatmayalım. Ben geç kalıyorum. Tekrar ellerine sağlık. Hadi Allah hazıraladı. Güle güle hoca. Güle güle. Selamu alaikum ağalar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm. Herkes geldi mi? Geldi hocam. Seni bekliyoruz. Diysem eksiktin. Sen de geldin. Tamam oldu hocam. Saftir efendi toplantı sırasında olur olmaz yerle araya girme. Sıran geldi mi konuşursun. Eğer ben araya girmezsem senden bana sıra gelmez muhtarım. Neyse neyse vakit geçirmeyelim canım hemen başlayalım. Biraz sıkışı da ben de şu minderin üzerine oturayım yahu. Otur hocam otur. Ah şöyle oldu. He şöyle bakalım muhtar efendi toplanmamızın sebebi nedir? Hocam düşündüm de bu çevredeki köyler her bakımdan bizden ileri. Biz, bizi geçmiş durumdalar Yani biz ne yapabiliriz de Köyümüzü kalkındırıp güzelleştirebiliriz ha, Bak şimdi bu çok önemli bir mesele Hele şu dere köy Son derece kalkınmış durumda arkadaşlar Görünen köy kılavuz istemez Hocam Hele kılavuz senin gibi olursa Saftil efendi oğlum evladım Sana araya girme demedim mi canım Ben şimdi araya mı girdim Durun yahu bu bölmeyin Hey ya bölmeyin Hocanın ki bütün olsun Saftil oğlum Hele sen arkana yaslanıp otur bakalım bir. İyi canım evet. otururum. Nerede kalmıştık? E, ben söyleyeyim mi? Ah dur evladım. Mahmud'a arada sırada şu saf yazını ağzını elinde tutuver ne olursun. İyi iyi tutmaya gerek yok ben konuşmam. Evet Butar, <gülüyor> neler düşünürsün? Evvela şu köyün yolunu yapalım da kışın çamurdan yazın tozdan kurtulalım. Öyleyse yolu taş döşeyelim. Hani... Eğer yolu taş döşersek eşeklerin navları kırılır. E çamura batmaktan iyidir saftil evladım. Benim eşek akıllıdır çamura batmaz. Eşek batmaz da sen batarsın. Yo, ben de eşeğin sırtına binerim. İyi var iyi o kadar çalışıyor. E, elbette çalışıyor. Ne demiş atalarımız... İzmiye bağını sorma Yahu şimdi bu söz yerine oturdu bu Niye ayakta mı kaldı Aa, Siz lafı nereye götürüyorsunuz canım Ben eline verdim hocaya ya, sor e, Sen buna uyma bari hocam Adam sinek gibi yapışıyor Ben ne yapayım yahu eh, Devam edin muhtar Evet e, şimdi ikinci meseleye e, geçelim Ama daha birincisini halledemedik ki ee, hallolur hallolur. İkinci mesele nedir? Eh, i̇kinci mesele su meselesi. Aa, a su da e, mı mesele oldu? Bizim Pınar'ımız var ya. Safti efendi gürül gürül akıyordu o Pınar evlerin kapısına kadar aksa fena mı olur? <gülüyor> Ama yaptın muhtarım. Pınar kendi kapısında akar. Bizim kapıda ne işi var? Evladım suyu borularla herkesin kapısının önüne kadar getiririz. Pınar kapımızın önünde akar. Olmaz hocam olmaz her tarafı su alır getirir sonra kolay canım suyu ağzına bir musluk takarız ister sarar istermez akmaz olur mu öyle şey hocam sen de inandın mı neden evladım neden olacak hocam benim bildiğim su kendisi isterse akar isterse akmaz musluk takmakla olur mu bu iş sen de haklısın musluk takmakla olmaz eğer olsaydı evde senin hazına takardım musluğu <gülüyor> ya evle tamam tamam bırakın şu lafları konunun dışına çıkmayalım canım e, doğru efendim doğru konuya gelin e, benim uykum geldi artık yani gelir tabii Biraz konuş açılırsın Ah, ah saftin evladım merak ediyorum Sen bu çeneyi nasıl kapatıp da geceleri uyuyorsun acaba Merak etme hocam uykum geldi mi kendiliğinden kapanıyor İyi bari yoksa alttan üstten bastırmadıktan sonra kapanmaz Neyse hocam devam edelim devam edelim Tamam muhtar devam edelim he ee, devam edelim ne duruyoruz Arkadaşlar Bizim köyün şu dıştan görünüşünü beğeniyor musunuz? Vallahi dıştan görünüşüne pek dikkat etmedi baba. İçten görünüşüne hayır yok. İçi bizi yaka dışı muhtarı. Ben bir karar aldım arkadaşlar. Herkes evini kireçle beyaza boyayacak. Niye muhtar ağam? Kireççiyle anlaştın mı? Şimdi şimdi elimden bir kaza çıkacak. Oo. Kızma muhtar Şaka söyledim canım. Evlerin hepsini beyaza boyarsak... Sonra kendi evimizi bulamayız. Bir tek seninkini yağ boyarız o zaman kolay bulunur. O zaman fark edilir değil mi hocam? Yok fark edilmez. İçeri girer bakarsın. Evet. İçeride bizim hanım varsa doğru ev demektir. Kafanda bir şiş varsa o zaman yanlış ev demektir. Yanlış evi anladım da kafamdaki şiş ne oluyor hocam? <gülüyor> Onu da o zaman anlarsın. Bitti mi <gülüyor> efendiler bitti mi? Sen devam et muhteram. <gülüyor> Biz var ya biz şişte kaldık e, Konuyu böyle dağıtmayalım arkadaşlar gelelim, gelelim önemli konuya Evet bu önemli konu şu Bundan sonra herkes tuvalet çukurlarının üstünü tahtayla kapatacak Yahu ben daha evin tavanını kapatamadım Sıra tuvalet da mı geldi? He sıra ona mı geldi? Demek ki sıra ona gelmiş Kapatılacak arkadaşlar Tuvalet çukurlarından köyümüze pis kokular yayılıyor. Canım bunu kim farkında var yok ki? Kim varacak? Muhtar varıyor elbet. Geçen sene tuvalet çukuruna düşmüştü ya yine düşer diye korkuyor. Ne <gülüyor> oğlum, saf değil. Ben o tuvalet çukuruna gece karanlığında düştüm Ee, biz de öğlen aydınlığında düştün demedik ki Ama sen sanki tuvalet çukuruna isteyerek girmişim gibi anlatıyorsun evladım İsteyerek tuvalet çukuruna girilir mi ağam? Orası Akşehir Gölü değil ki isteyerek giresin Tamam tamam uzaklayalım Tuvalet çukurları kapatılacak Peki muhtar farz et ki kapattık başka bir şey var mı? Evet Şimdi gelelim en son ve en önemli meseleye Nedir bu mesele? Köy meselesi. Ha, tamam. Hep birazdan dediğinize göre demek ki bu mesele köye mal olmuş bir meseledir. Demek köyde var da bizde neden yok? Çünkü Muhtar bizim köyde dere yok. Onların önünden dere geçiyor. Dere yüzerek geçmez olmaz. Düşürmüşler, taşınmışlar ve köye bir köprü yapmayı akıl etmişler. Peki biz akıl edemiyoruz? Allah Allah dedik ya Muhtar bizim köyde dere yok. Aynı şeyi söyleyip durma hocam anladık. Dere yok ama koskoca köyde köprü yapacak yer de mi yok yani? Ah, yahu Muhtar şimdi kala kala köprüye mi kaldık? İyi ama hocam köprüsüzlük bize yakışıyor mu? Yahu muhtar da şaşırdı. Bazen aklı böyle bir yere gelir zınt diye takılır kalır. Çamura saplanmış eşek gibi. Dert desen gitme. Sen dediğin ya anlıyorum hocam da. Köprü olsa şu bize yakışmaz mı diyor? Oğlum saf dil. Şimdi konuşmanın sırası geldi. Niye konuşmuyorsun? <gülüyor> Konuşmama lüzum yok hocam. <gülüyor> muhtar ağam benim yerime saçmalıyor. Ey canım ey ey köprü istemezseniz ben de vazgeçerim olur biter. İyilik olsun diye söylemiştik. İyilik olsun diye kuru toprağa köprü yapılır mı Muhtar? Hee kuru toprağa köprü yapılır mı? Önce toprağı ıslayacaksın sonra köprü yapacak. Ama şimdilik vazgeçtim ha. İleride bakarsın bol yağmur yağar. Her taraftan sular akar. Allah bize de bir dere verir. O zaman köprüyü yaparız. Tabii muhtar. Köprünün altından su akarsa herkes üstünden geçer. Altından su geçmeyen köprüden kim geçer? Ben geçerim. <gülüyor> Tabii. Böyle saf dil gibi saf akıllılar geçer. <gülüyor>